1626, numaralı konu, Hz. Peygamber'in namazdan sonraki duasıyla ilgili Zeyd bin Erkam ve Hazreti Ali'nin rivayetleri, evet, Hz. Peygamber namazı bitirince, ey Rabbimiz, ey her şeyin Rabbi, ben şehadet ederim ki, ancak sensin Rab, biriciksin sen, ortağın yoktur, ey Allah'ım, ey Rabbimiz, ey her şeyin Rabbi, ben şehadet ederim ki, Muhammed senin kulun ve Rasulündür, ey Allah'ım, ey her şeyin Rabbi, ben şehadet ederim ki, bütün kullar kardeştir.